Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız, kamusla güreşteyiz ee, Bu hafta kelimemiz nefret, ne harfindeyiz Ama e, nefrete e, irdelemeden önce, nefret irdelemeden önce Geçen hafta bir sözümüz vardı Didemciğim değil mi? Evet, bebek Evet. Bebek Çelebi Şimdi şöyle İstanbul, e, geçen hafta e, mahalle kavramını irdelemiştik mahalle kelimemizde ee, orada İstanbul'da geçen mahallelerden biri olan bebek e, ne, nereden geliyor? Bebek ismi diyerekten. Size bir söz vermiştik. O sözümüzü evet. şu an tutacağız. Tutacağız, evet. Sözlerimizi tutuyoruz, değil mi? Tutarız. Ee, bebek, e, bebek çelebi isminden geliyor. İstanbul'un fethi sırasında İkinci Mehmet'in e, İstanbul'u kuşatması e, ve Rumeli sınırı yapılırken asayişi sağlamak için buraya bebek çelebi e, Adlı veya lakaplı birisi e, bu birisi dediğimde Bölükbaşı yani asker tayin ediliyor. E, bebek Çelebi e, öldükten sonra da işte adı kalıyor işte mahallede. Buymuş. <gülüyor> evet semtte bir köşk ve bahçesi varmış hatta adamcağızın rahmetlinin öyle yani sözümüzü yerine getirmiş olalım. Nefret'e bakalım. Nefret'e bakalım. Sen de bir TDK... Karşılığı vardı nefretin. Evet, nefret e, Arapça kökenli bir kelime. E, bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu kavram. E bir de hani ik, ikinci ikinci anlamla olarak da tiksinme hmm. de içeriyor. Bayağı. kelime. Evet. Olumsuz. Hı -hı. Ben de de gene Aktuan Anıskan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü var. Tanım şöyle: İktidar sahiplerinin Din, ideolojik görüş, toplumsal sınıf, dil, kültür, etnik yapı, ırk, cinsiyet, renk, mezhep gibi konumlarından dolayı insanların horlanmamasını, ayrımcılığa tabi tutulmasını sağlayacak bir ceza kanunu çıkarma girişimine karşı duydukları derin his. E, Türk Ceza Kanunu'nda e, Mart 2013 itibariyle hala yeri olmayan bir suç türü demiş Akdoğan Özkan. Şeytan'ın sözlüğünde Ambros Beers de bir nefret tanımı yapmış. Hı hı. Bir başkasının üstünlüğü karşısında duyulması münasip olan his demiş. Hı. Yani kıskançlık beraberinde nefreti getiriyor gibi bir e, açıklamada yapayım dedim ben. Hı hı. Şimdi elimizde... E, Birçok kaynak var e, bu kaynaklarla ilgili konuşurken e, Kerem'le hep bir takım sözcüklere vardık her zaman olduğu gibi. E, yani sözcüğün karşılığı değil belki ama mesela faşizm sözcüğü. Değil mi? Hep içinde barındırıyor. Evet. Yani hem nefretin sebebi hem sonucu gibi bir şey faşizm. Keza, keza aşırı sağ yaklaşımlarda çok muhafazakar yaklaşımlarda hep nefretti ya barındırıyor... Ya da tabii birçok kelime yani nefret delintili değil mi işte ötekileştirme etnik temizlik ön evet. yargı savaşlar kin kin kan davası iletişimsizlik evet bu sözcükler neredeyse dediğim gibi çok paralel bir yakın anlamlılık taşıyorlar zıttı bir sözcük olarak da hoşgörü sözcüğü üzerinde durduk biz Keremle hoşgörü olduğu zaman Nefret uzaklaştırılmış oluyor. Her halükarda hoş görüyorsan bir şey zaten bir ayrı fikir var demektir ama hı hı. işte hoş gördüğün anda değişiyor her şey. Bir de nefret tamlamaları var. Bizim hı hı. toplumumuzda çok kullanılan nefret suçları çok kullanılıyor son zamanda. Nefret söylemi. Evet. O da aynı şekilde. Nefret nesnesi. Nefret tohumları ekmek, saçmak gibi hı hı. sözcükler. Nefret kusmak. Bir de biz de bir şey olunca kötü e, halkın bir şekilde tepki verdiği hemen e, yüksek merciler işte falan filana nefretle kınıyoruz. Feşmekan eylemi nefretle kınıyoruz diye hı hı. bu böyle basmakalıp bir hale almış. Orada nefret sanki anlamını yitiriyor gibi bir şey. Kınıyorlar ama devam ediyor. Hatta belki o söylemi e, ister istemez e, sistemin kendisi yöneticilerin kendisi de körüklüyorlar. Sonra kınıyorlar gibi bir e, sıkıntı var sanki. Evet böyle tanımlamalar dedik. Başka bir de nefret türleri var. Ee, ben şöyle bir ayrım yapmışım. Ee, küçük mikro olandan makro olana çıkan ailede başlıyor nefret. Hı hı. Aile içi, işte cinsiyet, milliyet, etnisite, ırk, sınıf, din derken bu ayrımlar beraberinde nefreti de getiriyorlar. Ben de ayrım şöyle diye düşündüm. Yani biraz bireysel ve toplumsal hani iki hmm. bir bakışlı bir nefret tanımlaması yapabiliriz gibi geldi. Yani toplumsal işin içerisine girdiği zaman aslında sıkıntı yani toplumsal nefret hikayesinde. Çünkü hani bunun ardılında baktığın zaman genelde hani bir etnisite, bir gruba karşı karşılıklı olarak duyulan bir nefret durumu söz konusu ve bu nefretin... E, neticesi olarak da bir şiddet de evet. söz konusu oluyor genelde tarife baktığımız zaman e, bu şiddet hikayeleri de e, hepimizin bir yerlerinde canımızı acıtıyor. E, çok doğru bizim toplumumuzun <gülüyor> özellikle çok yaşadığı bir şey dünyada da var ama sen çok güzel bir şeyin üstünde durmuştun biz seninle bu başlığı konuşurken yani kişisel nefretler bitebiliyor sonlanabiliyor ama bu tür Hı -hı. toplumsal nefretler. Tabii e, yani sonuçta nefretin bir karşılığı olması lazım değil mi? ...bu karşılık kişi değil de... ...bir etnisite olduğu zaman... ...o etnisitenin de tamamen ortak ...kalkmadığı durumda... ...o nefret durumu da... Devam, devam, ediyor. ...devam ediyor, yarınlara kalıyor... ...bu durumda yani nefretin... ...süreyen bir hal almasına... ...vesile oluyor ve bu da hani... ...hepimizin bir sıkıntısı aslında... Evet. ...buna dair... ...programın sonuna doğru da... ...örnek, hani, çok. örnek vereceğiz, hani bunları tartışacağız biraz... ...bu kadar çok... Bende de Andrew Salivan'ın yazar bir tanımı var. Çok hoşumuza gitti bizim Kerem'le. Şöyle bir alıntıyı okuyorum. Ne tür nefretler olduğunu o da bir sınıflamış. Korkan nefret var. Hor gören nefret var. Güç ifade eden nefret. Kıskançlıktan kaynaklanan nefret. Bir zulmedenin nefreti var. Bir de kurbanın nefreti var. Bu tanımlama bana çok güzel geldi. Hem böyle psikolojik altyapısını veriyor gibi. Hı hı. E, tanımı aynen sayfamıza koyarız hatta. Böyle beğenen evet. çok oldu konuşurken. E, bir de nefretin kökenin de e, sosyoekonomik nedenler de olabileceğinden bahsediyor. Hani benim yaptığım sıralamaya ek olarak belki özellikle son zamanlarda artan yabancıya nefrette etnik ırksal nedenler olduğu gibi hani benim ve işte işte çocuğumun ekonomik kaynaklarını onlara yönlendirecekler diye bir korkuyla da bir nefret beraberinde geliyor. Bu aralar aşırı sağın işte Avrupa'da yükselmesi, Türkiye'de evet. hani mültecilerle ilintili olarak. Bizde de. Evet, bizde de. Ceza. Buna dair sokak olaylarının işte karşılaşıyoruz maalesef. Bir de kendinden nefret var. Hı hı. Ee, Burada bir e, Otto Weininger e, örneği karşımızda. Kendinden nefret etmenin peygamberi olarak tanımlanmış Otto Weininger. Çünkü kendisi Yahudi. Hmm. Aynı zamanda çok sıkı bir Yahudi düşmanı. Yahudiler ve kadınlarla ilgili nefret kelimesiyle e, tanımlanabilecek. E, ağır e, kendi açıklamaları var. İlginç bir isim Otto Weininger. Bayağı psikopatolojik bir durummuş yani. Hem Yahudi evet. olup hem Yahudilerden nefret etmesi. Evet, mi? evet. Ee, bir de bazı cümleler var Türklerin çok fazla kullandığı e, sanki Türk filmlerinde geçen bir kısmı hı hı. E, işte bu benden nefret et ama bana acıma hı. E, nasıl bir yaklaşım bu yani nefret tercih ediliyor acımaya hı. sanki e, niye acımasın kelime anlamını bilmiyoruz galiba biraz ya yani nefretin hani başta TDK'da açıklan biraz e, bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu isteme yönelik duygu diyoruz Tiksinlik. ya. Tiksinmek. falan. Yani aslında dil çok önemli. Aslında acıma <gülüyor> demek istiyor. Yani <gülüyor> gerisini devam ettirmeseymiş belki. Yani acımasını istemiyor. Nefret et dedim ya e, o da çok kötü ama evet kelime e, anlam değiştirmiş gibi. Bir de şey var hep bunlar aşık olunca söylenen şeyler herhalde. Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar. Gibi bir kalıp da var. Bazen öyle oluyor ama. Bazen oluyor ama bence bu bu şöyle bir şey yani e, aslında o e, isteği, arzuyu, e, fiziksel teması gerçekleştirememenin getirdiği baskıyı başka bir tavır olarak ortaya koyma, kavga ederek iletişimi kurmaya çalışma, önce tepki gösterme çünkü sarılıp öpemiyor ya dermişim ben. Hı -hı. O yüzden böyle davranıyor. O da o yüzden genellemiş tabii ki bütün büyük aşkları nefrete dayandıramayız. Bir de başka böyle güzel bir cümle var elimizde. Nefret bir yüktür demiş. Niye bir yük Kesinlikle. sence Kerem? <gülüyor> ya bir insanı kötülüğünü istemek, ona dair böyle bazen planlar yapmak, şiddet eğilimine girmek vesaire. Sence de yük değil mi? Yük yıpratıcı bir şey çok. Evet. En kötüsü de gene kendinden nefret etmek herhalde. Ee, bu biraz da e, kendinden nefret etmeyi de barındıran parçamızın sunumunu sana bırakıyorum. Cat Power'dan geliyor, Hate. tell you <Gülüyor> road to tell you there's no place to hide there's no laws or rules to unchange Everyone loves the fun Everyone comes by In the wind I crunch I want to die They can give me pure Oh, let me drink my fill The heart wants to explode. Far away, when nobody knows. Do you believe she said that. Do you believe she said that. I, said I hate myself, and as oh, Tekrar merhaba. 94.9 kamusla güreşteyiz. E, nefreti irdeliyoruz. E, bir tasnif yapmıştık diyeceğim, Didemciğim biliyorsun. Hmm. E, i̇şte toplumsal nefret, bireysel Bireysen. nefret. E, kelime olduğu gibi kalmasın tabii yani. Nefret aslında bir şeye dönüşüyor genelde. Şiddete dönüşüyor demiştik. E, o şiddetin de dünya tarihinde enteresan örnekleri var. Çok sayıda. Evet, yani bazı e, kavramlar hayatımıza giriyor. İşte etnik temizlik. Ya bu etnik temizlik kavramı, e, yani kavramın tanımlanması, e, Yugoslavya'nın bölünmesi sırasında Sırpların e, işte Bosnalı Müslümanlar üzerindeki yapmış olduğu yani tam tamın etnik temizlik dolayısıyla e, hayatımıza giriyor. Bununla dair örnekler öncesinde yok değil, var. İşte ha, Stalinist... Örnek var, tanımı, etnik temizlik tanımı bu zaman çıkıyor ortaya yani. Evet, maalesef Tıkkı. işte Ruanda'da, işte Burundi'de, Azerbaycan'da, İsrail'de, Hindistan, Pakistan ayrımında, Stalin'in, Sibirya e, mevzuları hepimizin bildiği. E, yani böyle sonuçlar doğuruyor. İşte ırkçılık tabii hani en hani keskin. ...tanımlardan bir tanesi... ...nefretin doğurduğu ırkçılık da var. Evet, çok fazla örneği var. Evet, bununla ilgili inanılmaz işte bir soy var. Soykırımlar. Soykırımlar var. Ama burada evet. önemli olan şöyle bir şey varmış gibi geliyor bana... ...hani bunu da e, açıklamak ve paylaşmak da istiyorum. Yani bir şeyi adlandırmak nefretle ilgili olarak... E, entelektüel ve resmi düzeylerde... ...işte biyolojik sınıflandırmaların ortadan kaldırılması... Bunların işte popüler kültürde ve sağduya dayalı bilgi düzeylerinde ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Hmm. Yani ee, bir tanım evet. halinde kalıyor yani. Evet bir tanım halinde kalması e, dolayısıyla e, buna karşılığını nasıl yapmamız gerektiğini de aslında bize düşündürtüyor. Ben tam burada bir giriş yapabilirim. Ee, çok güncel bir şey. Daha geçmişteki bazı örnekleri vereceksin sen ama ee, yakın zamanda Birleşik Krallık malum çok üzerinde konuşuldu. Avrupa Birliği'nden e, ayrıldı. E, ve bu ayrılma sürecinde e, çok ilginç bir sayı var elimizde. E, bu... Iı, ...ayrılmanın açıklanmasının akabindeki bir ayda tam bir ay bile değil yani üç buçuk hafta gibi bir süreçten bahsediyorum. İngiltere'deki nefret suçlarında yüzde yirmi artış tespit ediliyor. Altı binden fazla nefret suçu işleniyor. Hmm. Yapılan hesapta yüzde yirmiye tekabül ediyor. Hatta bunun üzerine bu çok belirgin artıştan sonra e, İngiltere İçişleri Bakanı bir... ...açıklama yapıyor... ...tam senin söylediğin konuya geliyor... ...işte diyor ki 21. yüzyılda... ...biz nefret suçu diye bir şey kabul edemeyiz... ...işte İngiltere'de böyle bir şey olamaz... ...diyor... ...ama işte hala o bir cümleden ibaret... ...kalmış gibi sanki... ...maalesef... ...işte hani bu sürekli... ...öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki... ...artık yani bir şekilde dur dönmesi... ...gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda... Ee, Kökenine baktığımız zaman nefretin e, yani kabile dönemlerini düşündüğümüz zaman işte avcılık dönemlerine baktığımız zaman insanlık hmm, tarihinde işte hayatta kalmak için ayakta kalabilmek için insanların bir dayanışma hali e, söz konusu değil mi? Ama o dayanışma ile birlikte çeşitli gruplar hani ortaya çıkıyor bir, bir yandan da ve orada bir... E, ...bir ötekileştirme, bir kabul, ön kabul hali doğuyor aslında. Yani çoğaldıkça sorun da artıyor gibi sanki. Evet, Rekabet evet o dayanışma mi? hali bir yandan da diğerlerini e, ötekileştiriyor. Hmm. Ötekileştirme hali, iletişimsizlikle birlikte e, bir, e, bir nefret söyleminin gelişmesine vesile oluyor. Evet. Bu dayanıklarından bir tanesi ama şu anki pozisyonumuzda ne yapacağız yani eski kabile dönemimiz mi kalacağız yoksa <gülüyor> buna dair neler yapacağız? Çünkü gerçekten nefret söylemiyle ilgili olarak şu an dünyada işte hep böyle aklıma dergilerdeki savaş haritaları hep işte gelir. Evet. İşte dünyada şu an nerede savaş var değil mi? Evet o İvla Kost'un e, ara ara işlemiştik bir büyük oyunu anlamak diye bir kitabı bu başlık için incelemedik ama sen söyleyince şimdi spontane aklıma geldi. Bir sürü harita var orada yani topraklarında şu kaynaklar olduğu için ya da toprakların yeri bu olduğu bu kadar üretken şöyle ya da böyle olduğu için sırf jeopolitik konumundan dolayı e, doğurtulan bir nefret ve sonucunda gelen savaşlar var hep o haritalarda. Evet, sen de var mı başka örnekler bu e, toplumsal nefreti destekleyici? Ya iletişim iletişim diyoruz da hani bu hiç e, bir örnek var. İşte atom bombası hmm. hikayesi var işte adam atıyor atom bombasını ama Hiroşima'ya Nagazaki'ye hmm. merhaba haber yokmuş işte döndükten sonra haberi oluyor falan. Hani burada önemli bir durum söz konusu aslında. İletişme hali e, bir yandan da e, insanların nefretten uzaklaşması anlamına da geliyor, değil mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum da. Ya şöyle bir şey tabii teknolojik savaş e, Hani benim de aklıma şey geldi Bu Çanakkale Savaşı için hep anlatılır e, Türk askerleriyle Anzakların Günlerce süren çok böyle ağır bir çatışma Esnasında ara ara Böyle molalar Ateşkesler verdikleri Akşamları birbirlerine sigara Yiyecek yolladıkları ya da bir takım Milli dini bayramlarında ateşkes ilan ettikleri O görmekten kaynaklanan insani bir şeyin doğuşu söz konusu. Zaten bir nefretle de savaşılmıyor orada sanki. Böyle verilen bir emirle savaşma söz konusu. Hı hı. Ee, ama düğmeye basma olayında ya da uzaktan görmede sanki medyayla manipüle edilen... ...ya da kolayca öldürüldüğü için e, o nefretin pek de sorgulanmadığı... Durum daha ağır basıyor gibi. E tabii hani bir yandan da bu bazılarının tırnak içerisinde ...işine geliyor değil mi? Tabii ki. Sistemler nefreti destekliyorlar evet. sanki. Bayağı bir destekliyorlar aslında. Ben de de şey bu eee <gülüyor> ötekileştirme iletişimsizlik fahşıklarının kenarından geçiyor. E, Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı başlığı e, altındaki bir e, açıklaması meşhur olaydır. İşte 1961'de bu soykırımın mimarlarından Ayşman e, hı hı. mahkemesi yapılıyor. Ayşman'ın ve ee, böyle o kadar korkunç şeyler yapılmış ki bir canavar çıkacak o mahkemede sanki gibi düşünülüyor. Fakat o cam e, şeyin kutunun arkasında son derece sıradan bir adam var ve o e, onun sıradanlığını aslında hani Hannah Arendt incelerken şöyle bir şey fark ediyor: nefrete böyle getiriyorum. Yani Yahudi nefrete değil aslında Aishman'ın bütün bu kararları alıp Korkunç soykırımla ilgili şeyleri e, uygulamasının e, nefretin dışında bir katıksız itaat söz konusu ki bu asker mevzunda da düşündük yakın zamanda biz de benzer olaylar e, yaşadık hı hı. yaşıyoruz da denebilir e, katıksız itaatin sonuçları aynen nefretin sonuçları gibi şeyler doğuruyor hı. karşımıza çıkarıyor e, bende de böyle bir başlık var. Etnik sanata bakalım biraz istersen. Vaktimiz de daralıyor çünkü. Evet. E, çok fazla örnek var tabii. E, biraz filmlere, kitaplara baktık. E, Shakespeare'in e, bir nefret duayeni olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, pek çok eserinin e, kökeninde bir nefret var. E, hatta Romeo Juliet'in bile var. Bu... Birbirinden nefret eden ailelerin en başta andığımız kan davası olayına benzer bir şey. Montegü ve Capulet'lerin birbirine çok düşman olan iki ailenin birbirine aşık olan çocuklarıdır Romeo ve Juliet. Hı hı. Öte yandan Hamlet'te de, de vardır. Amcası ve annesinin babasını öldürmesi sonucu aslında o nefret üzerine gelişen olaylar söz konusudur. Macbeth'in de kendi bir yere oturtabiliriz bunlar çok klasikler tabi bizdeki klasiklerdedir Eşat Nuri Güntekin'in bir homongolosu vardır bir kadın düşmanı o da bir kadın düşmanıdır ben onu bilmiyorum Otto, evet yani, adam tam bir tiptir aslında ve bütün kitaptaki davranışları söylemleri kadın düşmanı olmak üzerine kuruludur onlardan nefret eder ottovaynenger gibi Tostlu Paşa Please. filmi var. <gülüyor> ha evet sen söylemiştin ona. Evet o film de meşgidir. Aileler arası nefret hani evet. bahseder. Aile arası nefret. Evet. Başka bir de şey var. Ailesini öldüren ya da zarar verenden öç almak üzerine nefretle yola çıkan Amerikan tipi kahraman filmleri vardır. Bunlar hmm. çok işlenir. Keza Kill Bill. Hmm. Değil mi? Bayağı bir nefret filmi olarak ben ele alınabilir. Ben Tarantino filminden yani. ha. Bazıları biraz güçkir, bir daha izlenebilir bir noktada. Sanki böyle dövüş sanatı ve müzikle de birleşerek başka bir hal almış gibi. Çözüm, nefreti çözüm. Ne yapsak da nefreti çözsek acaba? Ben de eğitimle ilgili bir şey var. Bir sonraki haftamızın konusu bu arada o da okul Hı -hı. Ee, varsa fikirlerinizi bekleriz Twitter adresimize kamusla güreşe. Ee, orada şey denmiş yani... Nefret, nefret, sevgi, sevgi doğurduğu için okulda verilen eğitim çok önemli. Yani ne kadar özgür kılarsanız bir insanı, hı hı. E, özgür çocuklar baskı altında olanlara nazaran e, çok daha az nefret duygusuna yaklaşıyormuş. E, belki özgür bırakmak, fikirleri de özgür bırakmak nefreti İletişim azaltabilir. Önemli. İletişim. Yani çok önemli çünkü halkların, etnistelerin özellikle hani toplumsal Dinlerin, bağlamında nefreti irdelediğimiz zaman birbirle iletişim halinde olmaları nefret duygusunun biraz da olsa yumuşamasına vesile oluyor. E, tabii evet. insan hakları mücadelesi verenlerin de hani nefret söylemiyle ile ilgili olarak, nefret nesneleri ile ilgili olarak mücadelelerini biraz daha hani ön plana almaları gerekiyor. Çok hukuk doğru. tabii hukuk da çok önemli. Hani başta hani söyledik ama yani bunun hani, tanımlanmış olması e, nefret suçunun onun olmadığı anlamına gelmiyor ama hani yine de hukuksal anlamda evet. bazı dayatmalar e, söz, konusu. söz konusu olması gerekiyor değil mi? Benim de hemen aklıma Şarl Hepto geldi. Şimdi geldi aslında. Hı hı. E, o da bir nefret e, davranışı. Ve e, işte biz e, Kerem'le e, bu sefer sadece iki sözcüğe indirgedik sevgili dinleyiciler. E, ötekileştirme ve iletişimsizlik her şey orada bitiyor gibi ya da başlıyor gibi sanki. Gelin canlar bir olalım Gidemcim diyerek ha, tanış olalım. Buramızı <gülüyor> ufak ufak bitirelim mi? Bitirelim. Haftaya O harfinde okulda Okul. görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar.